Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatü vesselam ala resulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Muharrem ayı e, nasıl idrak edebiliriz veya ne yapılmalıdır Muharrem ayında diye bir soru gelmiş. Şöyle cevap verebiliriz. Muharrem ayı hakkında en çok uydurulma uydurma bulunan bir aydır daha doğrusu bu uydurmaların sebebi içinde bulunan aşure günü sebebiyledir. Yani hemen hemen her kesim e, bugüne sahiplenir. İşte aşure gününde aşure günüyle ilgili enbiyalarla ilgili birçok uydurma vardır. E, Yahudiler buna sahiplenir, Hristiyanlar buna sahiplenir, Şiiler buna sahiplenir, farklı farklı kesimler buna sahiplenir. Ancak Muharrem ayı için özel bir ibadet söz konusu değildir. Ancak şu müstesna. Ayşe annemiz radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ayı dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı ile Muharrem ayıdır. Bu sebeple günü belli olmaksızın sayısı belli olmaksızın Muharrem ayında kişi mutlak oralak oruç tutacak. Ha, dileyen üç gün tutar, dileyen beş gün tutar, dileyen on gün tutar, dileyen iki gün tutar, dileyen yirmi gün tutar. Ey Bir sayı söz konusu değildir. Ancak kimisi Muharrem'in ilk on gününü içinde aşure olduğu için ilk on gününü maalesef zilhiccenin on gününe benzeterek bu konudaki uydurmalara dayanarak ee, Muharrem'in ilk 10 gününün faziletinden bahsederler. Doğrusu bu Şii kaynaklarda geçen uydurmalardır. Rafızi kaynaklarda geçen uydurmalardır. Bundan sakınmak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını gördü. Ve onlara dedi ki bu nedir diye sorduğunda Dediler ki Ey Allah'ın Resulü vesselam, Yahudiler bugün de oruç tutarlar Çünkü onlar İsrailoğullarının Firavunun zulmünden bugün de Kurtulduğuna iman ederler Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Doğrusu dedi biz Musa'ya Onlardan daha yakınız Eğer dedi seneye sağ kalırsam Ömrüm kafi gelirse ben 9 ve 10'u beraber tutarım. Sırf onlara muhalefet etmek için 9 ve 10'u beraber tutarım buyurdu Ali Seyyid Aleyhisselam. Ancak ömrü kafi gelmedi. Ali Seyyid Aleyhisselam vefat etti. Ey yani o bir o seneye yetişip 9 ve 10'u tutamadı. Ancak bu onun bir e, sünneti olarak onun lafzıyla Ali Seyyid Aleyhisselam bunu söylemesi ümmet eee buna sahiplendi Ali Seyyidü'l-Hasan'ın bu söylediğine sadece Muharrem'in 10. günü değil 9'la beraber tutulmasını Ali Seyyidü'l-Hasan'ın tavsiyesi olarak gördüler. Ancak İbn Kayyum rahimehullah, İbn Kayyum el Cevziye diyor ki bu konuyla alakalı. Doğrusu diyor ya 9 10'la beraber 9'u veya 10 10'la beraber 11'i en efdalı da diyor 9, 10, 11'i beraber tutmaktır. Çünkü biliyorsunuz günümüzde takvimle günler takip edildiği için belki onu diye tuttuğumuz gün 9'udur. Belki 9'u diye tuttuğumuz gün 10'udur. Hani böyle Ramazan dışında veya kurbanla ilgili zilhicce dışında çok önemsenmiyor. İnsanlar takvimlerde e, Muharrem'in 9'u görüyor ve o günü 9. gün olarak tutuyorlar. O yüzden böyle bir şeye düşmemek için 9, 10, 11. Ancak he, olabilir 10 ile 9'u beraber tutar. Olabilir 11 ile 10'u beraber tutar. Bunların hepsi e, sünnete uygundur. Ancak Muharrem ayında yapılan sapıklıklardan Örnek veriyorum dövünmek, kendini zincirlemek şu an şiirlerin yaptığı gibi ya da e, Muharrem'in ilk 10 günü oruçlu geçirilmek, geçirilmelidir demek tamamen bir dağıttır. Hatta o günlerde aşure yapmak, aşure dağıtmak vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e savaş açmaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeye bizi çağırmadığı gibi o günde Nuh Aleyhisselam'la ilgili uydurulan bu kıssada da işte böyle aşure gibi bir yemek yapıldığı falan bunların hepsi uydurma rivayetlerdir. Hiçbir sahih kaynakta böyle bir şey söz konusu değildir. O yüzden o gün özellikle o günler aşure yapıp dağıtmak kesinlikle insanı günahkar yapar. Niçin? Çünkü hatırlayınız birkaç yıl önce böyle şeyler yokken bugün bu dinden kabul edilmeye başlandı ve bir bidat türedi. Her evde neredeyse aşure pişiyor, dernekler, vakıflar, camilerde, şurada burada aşure dağıtıyorlar. Halbuki aşurenin hiçbir anlamı yoktur. Bilakis o aşureden de yemek caiz değildir. Size ikram edildiği zaman ondan yemeğiniz. Niçin? Çünkü o ibadet kastıyla yapılmıştır. Halbuki bir şeyin ibadet olarak yapılması için dinde delil gereklidir. Din tevkifidir yani delile dayalıdır. Kur'an ve sünnet bunu belirler Kur'an ve sünnette delili olmayan bir şeyi yapmak batıldır ikram edilirse bundan yenmez ve o günlerde aşure yapılmaz niçin muhalefet etmek için çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eğer ömrüm kafi gelirse ben o günler bir gün öncesiyle bu orucu tutarım demedi ki aşure yapın demedi ki şunu yapın veya kendinize zincire vurun veya kendinizi bıçak vurun şu bunu yapın bunu yapın Dolayısıyla bunlar batıl şeylerdir. Normal bir zamanda insanın aşure yapıp yemesi hiçbir sakınca yoktur. Yani o aşureyi bugün yapar, bugün yapabilirsin, bu aşureyi yaparsın istediğin zaman yapabilirsin. Çünkü helal olan yiyeceklerden yapılmaktadır. Ancak o güne has bunu yapmak batıldır. Misafir olduğunuz yerlerde bunu yemeyiniz, kendiniz de yapmayınız ve bu işten şiddetle sakınınız. Muharrem ayına ait özel bir ibadet çeşidi yoktur, özel bir namaz yoktur, özel bir dua yoktur, özel bir zikir yoktur. Ancak günlük bildiğimiz ibadetler vardır. Ey ekstradan Allah Resulü ve Selam Muharrem ayında çokça oruç tutardı. Ha, bu çokça denmesi sayı belirtilmediği için mutlak olarak yani mutlak oruçtur, mukayyet değildir. Mesela Şevval ayında 6 gün or oruç vardı, burada sayı verilmiştir. 6 günse biz bunu 7 yapmayız veya 5'e düşürmeyiz. Niye biz biliriz ki Allah Resulü ve Sellem ey 6 dedi kim 6 eklerse diye Ramazan ayına. Dolayısıyla burada böyle bir sayı verilmediğinden sayı verilmesi veya şu kadar ibadete, 80 bin yıl ibadete bun, bunlar geçiyorlar. Bunlar hepsi uydurma kaynaklardır. Çünkü bütün dinler hem semavi dinler hem batıl olan inançlar bugüne sahiplenmişlerdir. Müslümanın dinini Sahih sünnetten alması gerekiyor. Gerikür. Ve bu da ve Sallam. Muhammed Sallallahu ve Muhammed Sallallahu ve Sallam. ve Muhammed Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sallam. Muhammed ve Sallam. ve